Teşekkürlerimize iletiyoruz açık radyo mikrofonlarından efendim bugün iki telefon bağlantımız olacak ee, ilk telefon bağlantımız Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza olacak İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Pakistan depremlerini konuşacağız biliyorsunuz geçen hafta üst üste iki tane deprem oldu Pakistan'da. 500'ü aşkın can kaybı söz konusu. Şu anda Okan Hocamız telefon hattımızda. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Argun'la birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhaba Argun Bey. Evet hocam, üst üste iki tane deprem gerçekleşti. Pakistan'da 500'ü aşkın can kaybı var. Ee, ekonomik hasarlar söz konusu. Bir de enteresan bir şekilde işin sonunda yani depremin sonunda bir ada e, verdi. Ee, biraz bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Tabii. Ee, şimdi bu bölge önce jeolojik olarak konumunu kısaca özetleyelim. Ee, Hindistan Yarımadası aşağı yukarı 25 milyon sene kadar önce Asya kıtasıyla çarpışıyor ve bugün bizim Himalayalar olarak bildiğimiz dağ kuşağı meydana geliyor. Depremin olduğu yerde hemen bu dağ kuşağının bitiminde e, Pakistan ve İran'ın güney kesimlerinde yer alan evet. Makran dediğimiz bir kuşağın içerisinde. E, bu bölge oldukça enteresan, çok sayıda... E, Ters fayların, bindirmelerin ve aynı zamanda doğru tartımlı fayların çok yaygın olduğu bir yer. Ee, Hindistan'ın demin verdiğim örneğinin bir e, benzeri Arap Yarımadası ile Anadolu arasında yaşanıyor. Ee, üzerinde deprem olan bu kesimde ikisinin arasında yer alan e, bizim Uman Körfezi'nin hemen kuzeyinde yer alan bir bölge. Evet. E, doğrultu atımlı bir fay nedeniyle 24 Eylül'de 7.7 veya 7.8 Baştan 7.8 denmişti sonra 7.7 olarak düzeltildi e, Bu depremin meydana geldiği yer doğrultu atımlı bir fay boyunca meydana geldiği düşünülüyor e, Aşağı yukarı Avaran e, isimli bir Belojistan'da bir yerleşim biriminin 70 km kadar kuzeyinde nüfus olarak da oldukça e, yoğun olmayan bir bölge seyrek yaşanılan bir bölge evet. iklim koşulları nedeniyle o nedenle can kaybı aslında 7.7 e, baya büyük, büyük olmakla değil mi hocam birlikte çok büyük bir depreme oranla 500 civarında can kaybı var ki bu e, nüfus yoğunluğunun büyük olduğu bir yerde olsaydı belki binlerle ölçülecekti evet. bu can kayıpları e, bu bölgede Şaman fayı diye bilinen önemli bir fay var. Bu 7.7'lik depreminde ya şaman fayı ya da onun ona eşlik eden yan kollardan birinin üzerinde geldiği düşünülüyor. Çok net olarak depremin nedeni hangi fay üzerinde geldiği konusunda da çok net bilgi ben bugüne kadar edinemedim. Bölgeye baktığımız zaman bilinen tarihinde çok büyük bu büyüklükte deprem de yok 1990'da 200 kilometre kadar mesafede 6.1 büyüklüğünde bir deprem biliniyor. Onun dışında aktif bir bölge olmasına rağmen çok önemli bir kayıt yok. Bir de 28 Eylül'de 6.8'lik bir deprem oldu. Bu da 24 Eylül'dekinin aşağı yukarı 30 kilometre güneyinde meydana gelen bir depremdi. Bu ya Büyük depremin artçısı 7.7'nin ya da onun tetiklediği daha güneydeki bir faydan kaynaklandı. Ama doğrusu e, bunlar konusunda henüz saha verisi olmadığı için çok net şeyler söyleme şansına sahip değiliz. E, şeye gelince Çamur Volkanı'na bu da enteresan çünkü e, depremin oldukça deprem odağının epey güneyinde ve denizin içinde olan bir şey. E, gözlemler ilk gözlemler bunun tümüyle çamurdan oluştuğunu ve çamurla beraber taşınmış deniz dibindeki kaya parçalarını içerdiğini gösteriyor. E, bunun e, bir e, sıvılaşma türü olduğu, zemin sıvılaşması türü olduğu ya da bunun daha büyük boyutlusu olan bir çamur volkanı olduğu düşünülüyor. Çamur volkanları genellikle depremler esnasında e, yüksek basınçlı suyun ve o suyla beraber çamurların e, kırıklar boyunca fışkırmasıyla ortaya çıkıyor. Son olarak Van depreminde küçük e, çamur volkanlarına rastlamıştık. Ama onlar metrelerle, bir metre, iki metre boyutlarda idi. Bu ise oldukça büyük. Google'dan dahi rahatlıkla izlenebiliyor, görülebiliyor. Kalıcı bir şey midir hocam bu? Evet. Tümüyle çamur olduğu için sanıyorum çok kalıcı olmaz. Yani denizin dalga durumuna bağlı olarak kısa süre içerisinde aşındırılıp herhalde yok olacaktır. Peki bu çamur volkanı çıkaran basınç acaba dağları da biraz daha yükseltmiş olabilir mi? Şimdi bu bölgede denizin içerisinde bir sürü ters fay var bildiğimiz. Büyük ihtimalle büyük deprem esnasında o faylardan bir tanesinden çıkan bir Çamur Volkanı'dır. Etki. Ama e, orada da bir eğer depremde bir depremsellik bir fayda hareket olsaydı bunun sismik kayıtlarının olması gerekirdi. Hmm. Ama böyle bir kayıt görmedik. O nedenle o dağlarda çok bir oynama olduğunu pek zannetmiyorum. Yani dünyamızın kabuğu e, şeyden öyküsünü anlatmaya devam ediyor. Siz bu Hint Yarımadası Hint kı yarı kıtası veya levhası, levhası evet. gelip çarptı deniz. Bu tabii bir, evet. bir günlük bir mese değil. Ya. Sürekli bir hareket halinde iteliyor herhalde değil evet, mi? Evet, aynı Anadolu gibi. Anadolu'da e, Arap yarımadasının çarpması sonucu bugün sıkışıyor. Ve bu aşağı yukarı 11 milyon seneden bu yana sürüyor. Hint levhası da yani Hint Hindistan'ın üzerinde yer aldığı yarımada Avrasya kıtasına... Ve bu çarpma sonucunda da e, Himalaya dağları Ortaya çıkıyor. Bu aşağı yukarı 25 milyon sene önce olan bir olay Ve günümüzde de hala Hint Yarımadası e, Himalaya'ları Sıkıştırıp oraların yükselmesine Neden oluyor. Tıpkı e, Arap levhasının da Anadolu'yu sıkıştırıp Hala yükselmesine ve içerisindeki iki fay boyunca Anadolu'nun Batıya kaçmasını sağladığı gibi Hocam çok basitçe Yani bu Levhaları hareket halinde tutan mekanizma nedir? Dünyanın soğuması diyebiliriz. Dünyanın içerisindeki ısının yukarıya doğru transferi esnasında dünyanın içinde bulunan manto dediğimiz hamur kıvamında bir katmanı var. Bu katmanın içerisinde yerin çekirdeğinden gelen ısı yukarıya transfer ediliyor. ve Bu esnada da o hamur şeklindeki kesim çok yavaş bir biçimde kayıyor. Bu kaymada dünyanın en dışını oluşturan katı parçaları farklı yönlere hareket ettiriyor. E, gerek Arap levhasının Anadolu'ya gerek Hint levhasının Himalaya'lara doğru hareketini de sağlayan yerin içerisindeki bu konveksiyon akımı dediğimiz hmm. ve manto dediğimiz katmanın içerisindeki çok yavaşça akan, zayıf e, kayaların ya da hamur kıvamındaki materyalin oluşturduğu bir hareket. Üstünü de böyle bir tekne gibi hafifçe e, evet, ilerletiyor. Tıpkı, tıpkı bir denizin üzerinde yüzen sal gibi düşünebiliriz. Üzerinde yaşadığımız kıtalar ve okyanusların tabanları bu tür sal şeklinde alttaki malzemenin üzerinde hareket ediyorlar. Okan Hocam bu e, bahsettiğimiz Çamur Adası 18 metre yüksekliğinde ve 76 metre Genişlikte. Evet. Bu bu büyüklükte ilk örnek midir? Çamur volkanları sadece depremlerle değil başka nedenlerle de oluşabiliyor. O nedenle büyük çamur volkanları var. Farklı yerlerde var. Karadeniz'in içerisinde dahi var. Yani üzerine baskı gelen ama henüz katılaşmamış çamurlar ya da tabakalar. Üstte zayıflık olduğunu buldukları zaman onun içerisine sokulabiliyorlar. Ee, Karadeniz'in içini düşünelim. Karadeniz'in içerisine bütün akarsular malzeme getiriyor ve üst üste üst üste yığılıyorlar. Üstteki kayalar, alttaki üstteki bu çamur malzemesi altta baskı yaptıkça alttaki sıkışıp kalan e, basınçlı su çamurla beraber bulabildiği bir zayıflık sonundan yukarıya çıkıyor. Bu tür çamur volkanlarını Karadeniz'de, Akdeniz'de, Hazar Gölü'nde çoğu yerde görüyoruz. eee Mutlaka bir deprem olması gerekmiyor ama bir deprem esnasında da bu malzemenin basıncı artıyor ve bulabildiği bir zayıflık sonra bir kırık boyunca yüzeye doğru çıkıyor. Yani bunun örnekleri oldukça fazla var. Ee, özellikle denizel ortamlar içerisinde var. Ee, ama ilk defa sanıyorum ya da vardı ben bilmiyor da olabilirim bir deprem esnasında bu kadar büyük bir çamur volkanın oluştuğunu duyuyorum. Evet, 99'dan beri bizim içinde ilk kitabı geçmişini, evet. en azından ben fazla bilmiyorum. Hocam bir de Kanada'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu 29 e, Eylül tarihinde e, ve hemen bir e, tsunami uyarısı yapıldı Hawaii için. E, bu konuda hiçbir bilgi var mı acaba? E, bu 7. Nokta... 7'lik Kanada'da kuzeyde evet. olan bir deprem. Pasifik tarafı. Pasifik tarafında. Burası da aslında gene Pasifik Ateş Çemberi deniyor. Evet. Bu Alaska sınırı. Alaska sınırı. Alaska dünyadaki en büyük depremlerin ola geldiği bölgelerden bir tanesi. Yani oraya baktığımız zaman geçmişte dünyanın en büyük depremlerinin olduğu bir bölge. Burası da Pasifik Okyanusu'nun. Bering Denizi'nin altına doğru dalarak yerin içerisine doğru gittiği bir bölge. Burada farklı derinliklerde, genellikle derin olmak üzere dokuzu aşan depremler oldu geçmişte. O bölge oradan da eğer takip edecek olursak Kamçatka Yarımadası'nın ucu ve Japonya'ya kadar uzanan bir hattır o. Japonya'daki o büyük tsunami'yi oluşturan... Deprem de aynı kuşağın üzerinde meydana gelmişti. Ve bu kuşak biraz eğer doğuya doğru gidersek de Şili, Peru'ya kadar neredeyse uzanıyor Pasifik çevresinde. Gene orası da dünyanın en büyük depremlerinin meydana geldiği yerler. Bu depremlerin yanı sıra büyük volkanların da gene olması nedeniyle Pasifik ateş çemberi olarak biliniyor. Ve bütün Pasifik'i çevreleyen. Çok önemli bir e, tektonik kuşak. Evet. Ee, Okan Hoca'yı yakalamışken bir de bu AFAD'ın bir çalışmasından bahsedildi bu hafta. Evet. <gülüyor> Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremlerle ilgili e, daire başkanı Murat Nurlu'nun bir uyarısı var. Deprem daire başkanı. Deprem daire, deprem başkanı. daire Afad, başkanı. AFAD deprem daire başkanı. Bingöl-Karlova'dan başlayıp Hatay'a doğru uzanan. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Evet. 7.2, 7.3 mümkündür denmiş. Evet. Nasıl değerlendirmeli efendim bu? Şimdi Türkiye'de 3 tane çok büyük fay var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu Fayı. 99'dan beri artık akraba olduk. Evet. Çok iyi tanıyoruz. Üzerinde de çok sayıda bizim ee, özellikle son 100 yılda meydana gelmiş 1939'da başlayan, 99'a kadar uzanan Erzincan'da. ve hala da beklediğimiz <gülüyor> e, önemli depremler var. İkinci fay kuşağı ise e, Kuzey Anadolu fayıyla şeyde, e, Karlova'da buluşuyor. Ve oradan itibaren e, Bingöl Karlova'da buluştuktan sonra e, Adıyaman, Kahramanmaraş, e, Elazığ'dan geçerek... Maraş'ın Türkoğlu ilçesine kadar ulaşıyor. Bu da oldukça önemli bir fay. Oldukça uzun. Evet. 650 kilometre kadar boyu var. Ve tarihsel dönemlere baktığımızda çok önemli depremler üretmiş bir fay. Türkoğlu'ndan itibaren de iki kola ayrılıyor. Bir tanesi Adana'ya doğru gidiyor ki işte meşhur Ceyhan depremini oluşturan evet. fay. Bir kolu da güneye doğru Antakya'nın Kenarından geçerek Ölüdeniz'e e, doğru, ölü kadar gidiyor. Bunun adı da ölü deniz fayı. Hmm. Şimdi Doğu Anadolu fayına baktığımız zaman 1971'de Bingöl'de bir deprem oldu. E, bu da fayın en kuzey ucunda, Karlı Ova ile Bingöl arasında olan kesiminde oldu. Oradan aşağıya kadar e, geçtiğimiz yüzyılda e, önemli bir deprem oluşmadı. Şimdi 1874'te, 1875'te, 1905'te, 1893'te bu fay üzerinde yıkıcı depremler var. Bunların evet. e, 7'den büyük olduğu tahmin ediliyor. O dönemde tabii ölçüm olmadığı için hasardan ancak bunu çıkartabiliyoruz. Fakat 1905'ten günümüze 100 yılı aşkın bir süredir bu fay üzerinde herhangi bir hareket meydana gelmiyor. Bunun üzerinde olan depremler genellikle işte 4'tü, buçuktu, en fazla 5'i bulan depremler var. Ama ölçümler, GPS ölçümleri bu fayın hareketli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu fay üzerinde bir deprem beklentisi uzunca bir süredir var. 1971 Bingöl depreminden sonra büyük ölçüde keşfedilen bir faydır bu. Oldukça da geç, geç keşfedilmiştir. Ama e, üzerinde özellikle e, Çelikan, Sincik e, çevresi ve Hazar Gölü çevresinde e, kısa bir süre içerisinde, bu kısa süreyi e, bizim normal yaşamımızdaki kısa süreyle algılamayalım, jeolojik kısa süre içerisinde e, bir deprem olursa, yedinin <gülüyor> üzerinde bir deprem olursa bu bizi şaşırtmaz. Özellikle son 100 yılı aşkın süredir deprem olmamış olması, bu fay üzerinde deprem tehlikesini bir miktar daha artırmaktadır. O nedenle bütün Doğu Anadolu fayı üzerinde, işte Bingöl Gençten başlayan, Türkoğluna Maraş Türkoğlu'na kadar uzanan fay üzerinde, özellikle de iki kesimde Kahramanmaraş Adıyaman ve Elazığ Bingöl arasında. Ki bunların ne zaman kırıldığı ne zaman deprem ürettiği de çok net olarak bilinemiyor e, bu iki kesimde bir deprem beklentimiz vardır ve fay boylarına baktığımız zaman da e, burada olabilecek depremlerin e, yedinin üzerinde olma olasılığı oldukça yüksek, yüksek. yüksek. Evet. Evet, yani kentler itibariyle sıralarsak hocam Bingöl, Muş, Erzurum Maraş bu kol... Erzincan, Erz... özellikle Erzincan, Adıyaman evet. e, ve Kahramanmaraş ve Malatya evet. olmak üzere o yörede Bingöl'den aşağı yukarı işte Hatay'a kadar uzanan bir hat çizecek olursanız o hat üzerinde e, belli kesimlerde deprem olma olasılığı oldukça yüksek. risk oldukça yüksek. Ev, evet. evet. Tabii, Tabii. afadın bunları belirttikten sonra e, alınması gereken Önlemlere ilişkin olarak da birkaç açıklaması var. Lojistik üstlerin kurulması, merkezlerin kurulması çalışmalarına başlandığını ifade ediyor. Ama bir yandan da yapıs kaliteli olmaması nedeniyle 4,5-5 büyüklüğündeki depremlerde bile ciddi hasarların ve can kayıplarının olacağına olabileceğine işaret ediyor. Bu aslında tabii senelerden beri hep üstünde döne döne konuştuğumuz, bütün Türkiye için kaygılandığımız bir konu. Biz sizinle son görüştüğümüzde iki hafta önce 2013 yılının büyük depremler açısından şanslı geçtiğini belirtmiştik. Ama son gelen haberler tabii ki o tespitimizin de konuştuğumuz tarihe kadar geçerli olduğunu ortaya çıkarttı. Ee, gene büyük depremlerle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Tabii şimdi e, AFAD'dan böyle bir korkutan deprem uyarısının gelmesiyle birlikte e, ne yapılacağı konusu da son derece önemli. Değil mi hocam? Yani bu e, bu bilgiyi veriyoruz e, kamuoyuna ama onun arkasından kamuoyuna ne diyoruz? Evlerinizi mi terk edin diyoruz? Yoksa bu haberde şey diyor e, Gürhan Bak Bireylerin nasıl ile ilgili eğitimler de başlamış. Evet bunu zaten uzun zamandan beri yapıyor Dem Afat. Demek ki o bölgelere de yoğunlaştılar. Lojistik merkezleri. Evet. Ama görüyorsunuz yani Van depreminde bütün imkanlara rağmen... ...bütün memleketin gücünü oraya teksif etmesine rağmen çok acılar çekildi. İnsanları yani yıkılmış binadan çıkarmanın böyle çok ciddi bir imkan olmadığı görünüyor... Hocam gene bir on yıl mı oluyor? Bingöl'de bir deprem daha olmuştu. Bir yatılı mektep çökmüştü. 2003 ve 2005'te bir evet, tane evet. deprem olmuştu. <gülüyor> Ki orası evet. da o zamanki konuşmalardan yanlış hatırlamıyorsam tam bir fay hattı değil bir plaka hareketi filan gibi bir yorum okudum, okumuştum bir yerlerde. Evet o Karlova üçgeni dediğimiz bir kesim Hı. var. Ee, Karlova üçgeni özellikle Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı'nın birleştiği bir bölge. Hı, talihsiz bir bölge. Ee, yani. Talihsiz bir bölge ve orada gerçekten çok sayıda e, şey var, fay var ve onlar sık sık deprem üretiyorlar. E, o geçtiğimiz yıllarda olan 2003-2005 depremleri de gene e, Bingöl. Evet. çevresinde önemli hasara yol açmıştı. İşte o okuldan da mesela bir sürü çocuğu kaybettik. Bütün imkanlarla evet. üstüne gidildiği halde ne oldu? 3-5 tane yavruyu belki çıkarabildik. Yani bu mesele olmadan önce yapılacakların önemini bir kere daha e, vurgulamak için söylüyorum. Sizin ettiğiniz okulu ben gayet iyi hatırlıyorum. Hemen deprem olduğu gün oraya hareket etmiştim ve e, o çocukların e, hayatını kaybettiği binanın kolonlarından bir tanesini fotoğraflamıştım. Ne görmüştün? Kolonun hocam? içerisinde 20 cm çapında bir çakıl bir vardı. Evet. O çakılın çok büyük bir çakıl tabii beton içerisinde olmaması gerekiyor. Yani dere yatağından çıktığı gibi beton atmışlar içine. Evet. Ve evet. onun altı o e, kolonun altına. o çakılın altına tabii beton, beton girememiş. Çimento girememiş. Orayı da tümüyle sıva ile kapatmışlar. Yani Bu yıkılmış bir kolonun içerisinde gördüğüm bir manzaraydı. Bu açıkçası cinayet. Yap, yap, şey. yapı, yapı kalitemizle övünemiyoruz hocam maalesef. Orada hatırladığım yine o, o harekette 0.60 gibi bir ivme e, kaydedilmiş olduğunu gene bir okum aynı okumada görmüştüm ki bu 0.60 da çok yüksek bir çok ivme. Çok yüksek tabii. Yani birinci derece deprem bölgesinde bizim 0.40 0.40 0.40 üzerinde e, oldukça yüksek ama zemin olarak da son derece kötü bir yörede. O zemine de hiç uygun olmayan son derece kalitesiz bir yapıydı. O açıkçası. çakılın geldiği derenin herhalde üstündedir o da. Evet, evet. <gülüyor> Korkuyorum. Hocam bir son bir şey var önümde. Onu da paylaşmak istiyorum. Orta Doğu ve Kafkas ülkelerinde deprem riski araştırma çalışması sonuçlandı başlıklı bir e, e, haber. Kandilir Hastanesi ve Deprem Araştırma Estüsü ile Zürich teknik üniversitesi koordinatörlüğünde bir çalışma yapılmış. Evet. Ee, kısa adı MME olan bir çalışma. Ee, o da işte dünyanın en çok deprem üreten bölgelerinden biri. Yani dünyada e, burada bir veri var. 1900 yılından bu yana yani 110 senede diyelim 2,5 milyon insan ve 3 trilyon civarında, dolar civarında da bir kayıp varken bunun %25'i bu bölgede meydana gelmiş. Dolayısıyla bu iki kurum bir araya gelip bu bölgede ne yapılabilir e, diye bir çalışma koymuşlar ortaya. Bir sürü şehri de içeren bir bölge. Evet. Türkiye'nin, İran'ın, Gürcistan'ın, Ermenistan, Pakistan, Azerbaycan, Ürdün ve Lübnan'ın da katkılarıyla evet. 2009'da başlatılmış ve yeni tamamlanmış. E, yani hem e, uyarı bakımından herhalde bir değerlendirmek lazım ama bir de bilimsel çalışmanın vardığı seviye hakkında bir... E, Kanaat mı veriyor bu, bu çalışmalar hocam? Nasıl değerlendirmeli? Evet yani şimdi bu e, mevcut depremlerin yeniden değerlendirilmesi olabilmiş e, olmuş depremlerin kayıtlarının değerlendirilmesi ve bunların istatistiki bir değerlendirmesiyle gelecekte e, bu bölgelerde olabilecek depremleri e, kıyaslayarak bu tür çalışmalar yapılıyor. Ben bir sunumdan Sözünü ettiğiniz çalışmayı takip ettim Çok detayı konusunda Çok fikir sahibi değilim Bir sunum dolaşıyor ortalıkta O sunuma bakmıştım ama böyle bir çalışmanın Uzunca bir süredir Yapıldığını biliyorum e, Tabii yani şuna baktığımız zaman Sözünü ettiğimiz bölge Türkiye, İtalya, Yunanistan Ve oradan e, İran, Ermenistan Azerbaycan Bunların tümü deprem açısından son derece riskli bölgeler. Çünkü dünyanın tektonik açıdan aktif. Buna rağmen üzerinde de nüfusun yoğun olduğu bölgeler. Mesela şimdi Belücistan'da 500 civarında bir can kaybı var. Ama böyle bir depremin nüfusun yoğun olduğu bir yerde olması elbette ki riski çok fazla artıracaktır Perişan, o bem depremi gibi bir şey olurdu yani. öyle bir şey olurdu ama yani Türkiye biz kendi ülkemiz açısından düşündüğümüzde Türkiye'de herhangi bir yerde bir deprem olması yıkıcı bir deprem olması bizler için sürpriz değildir yani bunun için illa bölge ayırt etmeye evet. Doğu Anadolu Orta Anadolu vesaire demeye de gerek yok en az deprem beklediğimiz bölgelerden Konya'da dahi yakın geçmişte deprem oldu biliyorsunuz. Evet, İç Anadolu'da, Batı Anadolu tarih boyunca medeniyetlerin deprem nedeniyle yıkılıp yok olduğu bir bölge. O kadar Hı. çok tarihi kalıntılara baktığımızda deprem izlerini görüyoruz ki evet. bunun üzerinde basılmış, yayınlanmış çok sayıda çalışma da var. Dolayısıyla Anadolu'nun Hadi bu tarihi de bırakalım da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk depremi 1939 Erzincan 40 bin can kaybına yol açmıştı. 8 büyüklüğünde bir deprem. Yani o günkü nüfusa göre. 13-14 milyon Türkiye nüfus herhalde. Nüfudu, 10 milyonun biraz üstünde. Evet. E, bugün 75 milyon nüfusun yaşadığı yerde. E, mesela Marmara'da hala deprem beklentimiz var. Ve aradan 14 yıl geçti. Artık belleğimize 1930'daki 39'daki gibi değil. 99'da çok daha fazla kazındı. Evet. görsel olarak da kazındı. Her anlamda bu her ortamda konuşuldu. Ama hala Türkiye ne yazık ki depreme hazır değil. Evet. Bu tür çalışmalar bize ışık tutması gereken çalışmalar. Bunların bize ne yapılacağı nerede hangi riskin olduğu konusunda yol gösterici olması lazım. Ama biz e, çok üzülerek bunu söylüyorum. O ışıktan çıkarak yürümeyi tercih ediyoruz. Bizim önümüze ışık tutuluyor bu bilimsel çalışmalarla. Ama biz bir türlü o ışığın gösterdiği yöne istenen seviyede gitmiyoruz. Ve hızla. Evet. Ve hızla gitmiyor. Evet hocam. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler, de... bilgiler için. Eee teşekkür ee, sağ ediyorum. Alınız. Sağ olun. Size kolaylıklar Yayınlar diliyoruz. diliyoruz. İyi Hoşça kalınız. İyi Evet efendim. E, telefon hattımızda Okan Tüysüz hocamız vardı. Kendisiyle Pakistan dev, e, depremlerini konuştuk. Ayrıca Kanada depremi hakkında da bilgi aldık. E, şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Arkasından programımıza devam edeceğiz. Müzik Que manechas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma levántate y mírate las manos para crecer Estrecha la tu hermano juntos iremos unidos en la sangre hoy es el tiempo que puede ser mañana libranos de aquel que no domina Miseri Traenos tu reino de justicia E igualdad Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aqui en la tierra danos tu fuerza y tu valor al combatir sopla como el viento la flor de la quebrada limpia como el fuego el cañón de mi fusil levántate y mírate las manos Para crecer estrecha la tu hermano juntos iremos unidos en la sangre ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén amén Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. ikinci bölümdeyiz. Bugün Argun birlikteyiz stüdyoda. Ee, evet, ilk başta Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Ee, şimdi gene bana bağlanacağız. Biliyorsunuz iki hafta önceki programımızda Van'daki e, deprem açlık grevinden bahsetmiştik. E, son durumu ...Beyar Özalp... ...arkadaşımızdan alacağız... ...Hayat TV'nin Van muhabiri... Be'er merhabalar... Merhabalar Gülhan... Ee, ...son durum nedir... ...yani hala devam ettiğini biliyoruz... ...barınma sorunları... E, ...olduğunu bil biliyoruz... ...okul... E, ...sorununun olduğunu biliyoruz... ...bir kısa bilgi alabilir miyiz senden? Öncelikle... sevindirici bir haber vereyim... Ölüm orucundaki olan depremzedeler Van Milletvekili, Barişo Demokrasi Partisi Van Milletvekili Özdar İçer'in iknasıyla ölüm orucundan vazgeçerek açlık grevine başladılar. Ne zaman oldu bu? Bu yaklaşık 5 gün oldu. Evet. evet. Sevindirici hakikaten. Bununla beraber Van Depremzedelerin birçok günde, Türkiye gündemine gelmesi birçok ziyaretçisi oldu. Cumhuriyet Akbari Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Sanıkulu beraberindeki dört milletvekiller Konteyner kente gelerek depremzedelerin sorunlarını dinledi. Nasıl yaşadıklarını gördü. Diğer iki konteyner kente de gitti. Toplam Van'da üç tane konteyner kente elektrikler kesilmiş durumda. Ancak bir konteyner kente depremzede ve buna karşı tepkilerini gösteriyor. Cumhuriyet Sezmi Tanık Ulu Van'da valiyle görüşüp, millet ve diğer STK'lılarla görüşüp depremzedelerin durumunu gördükten sonra Durumu meclise taşıyacağını iletti. Ancak cihaziyetinin konteyner kenti gelmesi şehirde pek bir olumlu bir karşılık bulmadı. Bunu sadece bir siyasi malzeme olarak kullanmasından çekiniyor Vanlılar. Özellikle yerel gazetelerde bu kadar bir gündeme alındı. Bu Tezgit konu gelişe valiyle görüşmesiyle beraber biraz daha valilik üzerindeki baskının arttırmasıyla beraber Van Valiliği ihtiyaç durumu olan toplam 200 ailenin bulunduğu konteyner kentte 100 ailenin ihtiyaç, ihtiyaç sahibi olduğunu belirleyerek bu ailelere kira yardımında bulunacağını belirterek ailelerden kiralık ev bulmalarını istedi. Peki, Şu bu anda aileler uygun kiralık ev arıyorlar kendilerine. Peki bu tespit nasıl yapılıyor? Yani 200 aileden 100 ailenin... Ee, hak ettiklerine ilişkin e, tespitin kriterleri nelerdir beyar? Şöyle, şöyle şu anda o tespitle ilgili valilikten herhangi bir açıklama yok ancak valinin daha önce TOKİ Konut için yaptığı çok ilginç bir tespit sistemi vardı işte TOKİ konuklu hak sahibi, hak sahibi olmak için işte dul olması, üç çocuğun olması, üç çocuk da yetmiyordu bir çocuğunun engelli olması gibi Vatandaşlar yine böyle bir duruma karşı karşıya kalabilirler ve bunun tereddütünü yaşıyorlar. Evet. Peki diğerleri ne olacak Beyer Bey? Yani e, bu yüzün dışında kalanların durumu hakkında bilgi var mı? Şu anda durumla ilgili herhangi bir bilgi yok. Van vali, ihtiyaç sahibi sadece bu yüz aile olduğunu söylüyor. Bu işlem yürürken hala elektrikler kesik mi? Efendim? Elektrikleri hala kesik mi bu işlem yapılırken? Elektrik elektrikleri elektrikleri kesik hala yemeklerini, suunu, her şeyini ateş üstünde ısıtarak ilkel çağlarda olduğu gibi yaşamlarını sağlamak zorunda kalıyorlar. Bu konunun gündeme geldiği ne kadar zaman oluyor? Bir buçuk ay oluyor. Bir ayı geçti herhalde. Ağustos sonu muydu? Evet. Neticede ya tamam elektriği verelim de bu işi çözelim diye konuşuluyordu. Milletvekilleri devreye girdi filan. Neden bir elektriği bağlanmakta bir sorun mu var? Yani yüz e, tane konteyner... Şöyle, şöyle bir şey ben biliyorum. geçen hafta burada AK Parti'nin çalıştığı ordu. AK Parti milletvekilleri buradaki çalıştaydı. Vanlı depremize dövler. Vanlı için yaptıkları Birçok şeyi anlattılar işte depremde işte biz bunu yaptık şunu yaptık birçok şey işte tokileri yaptık iki yılda bana ayak aldık diye kendilerini öldüler ancak ölüm borcundaki depremzedeler kendilerine sorulunca bu konu bizim yetki alanımızda değil valiliğin ve afetin yetki alanında sadece biz kurumlara ilgilenin diye bilgi verdik diye açıklamada bulunuyorlar. Çok garip çok garip ben yani bunu daha önce de duyduk milletvekili. Evet. Hakikaten böyle söylüyordu. Enteresan yani neticede o valiye talimatı veren hükümet var. Bunlar da hükümetin milletvekilleri. Ayrıca orada insanlar yani yaptıkları yaptık, tamam. Başımızın üstünde yeri var da yapmadıklarını konuşuyoruz şu anda. Orada 100, 200, 250 aile acı içinde, sıkıntı içinde ee, aydınlanamıyor, ısınamıyor. Ne bileyim kış geliyor. Bugün yarın kar yağacak. Değil mi? Evet. Şu anda hava evet. hava sıcaklığı ne kadar Beyer Van'da? Şu anda Van'da yani günlük hava ortalaması 20 derece. Yani evet. havalar bu hafta biraz iyileşti ancak geceleri yine hava soğuyor. Evet İstanbul'a göre iyisiniz İstanbul 13 derece. Gel, geliyor geliyor oraya doğru evet. geliyor merak etmeyin. Üç gün sonra kar bastırır soğuk yağmurlar bastırır o insanlar ne yapacak nasıl ee, barınacak ısınacak. Çocuklar okula gidemiyordu bir ara. Evet çocuklar şöyle bir şey var çocuklar hala okula gidemiyor ancak konteyner kenti toplam okul çağında olan 150 öğrenci ne oldu söylemiyordu. Eğitim senin girişimi ve takibiyle çevre yani kaydı yani eskiden de kaydı çevre okullarda olan konteyner kentin yakında olan çocuklar bir şekilde okula başladı ancak yine yüze yakın öğrenci hala okullarına gidemiyorlar okulların başlamasıyla beraber. Zaten bu öğrenciler okullara gitseler bile yani birçok okulda bir binada 2-3 okul olmasından dolayı sağlıklı bir eğitimde göremiyorlar. Böyle bir durumla da karşılıyor Vanlı öğrenciler yani. Bu Van'daki genel bir sorun mudur yoksa gene bu konuştuğumuz? E... Bu Van'daki genel sorun biz geçen gün Van'da bir taramaya çıkarken bir okul binasında 4 farklı okulun tadilatını gördük. Anlamadım bunu ne demek bu? Ya yani şöyle, birçok okulun daha güçlendirilmesi yapılmadığı için, hasarlı olduğu için okul binaları birleştirildi. Aynı binada dört yani, tane ayrı bine, okulun tabelası. Aynı okul, aynı okul tabelası oluyor sınıfları birleştiriyorlar. Ya yani bir sınıfta normalde 30 öğrenci olurken bu sayı 60'a çıkıyor. Yani ben de dört var diye çalışıyorlar zannettim. Ya bundan dolayı da ders giriş çıkış saatleri de uzuyor ve tabii bu okulların olduğu çeşit yani. Okul türleri de birbirinden farklı. Örneğin bizim gördüğümüz okulda ilkokul, ortaokul, İmam Hatip ortaokulu ile bir lise aynı binada. Yani aynı türde eğitim gösteren okullar da değil bunlar. Evet. Bizim çocukluğumuzda bazı köy okullarında birinci, ikinci, üçüncü sınıf bir odada dördüncü, beşinci sınıf bir odada gibi durumlar vardı. Biz de onlar tarihte kaldı zannediyorduk. Neredeyse yani oraya tarihte hala devam ediyor. Ancak kendileri hala bu durumun düzeltiklerini söylüyorlar. Her çalışmada işte vanı ayağa kaldık diyorlar ama hala Van enkaz altında diyebiliriz hala enkaz kaldırılıyor Van'da. Evet Gündem çocuğun orada yaptığı bir çalışma var. Ondan da haberdarsın herhalde Beyer. Bu e, Gündem Çocuk e, kuruluşunun Yaptığı bir evet. çalışma var Van'da. Derneği. evet. Ee, orada mesela e, çocuklardan biriyle yapılan görüşmede diyor ki e, çocuk, 12 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bir konteynerde 4 kişi kalıyoruz. Babam ikinci evliliğini yap, yaptı. Bize bakmıyor, bizim yanımızda değil. Biz 2 senedir burada kalıyoruz. Ailelerimiz dışarıda taş, ocak kurarak bize yemek yapıyorlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz. Çünkü böyle yemek yapıldığında... Çocuklar hasta oluyor. Elektrik kesildiğinden beri 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Doğrudur. Çünkü bu durumda olan çocuklar falan hem sağlık koşulları hem psikolojik hem de bayağı çöküyorlar ve ailelerine de baktılar. Biz niye okula gidemiyoruz? Örneğin geçen hafta eğitim sen oraya gittiğinde çocuklar eğitim sen yetkililerine işte bizim yıkanamadıklarından dolayı soğuk olduğundan dolayı yıkanamadıklarsa Niye okula gidemiyorsunuz? Biz kirlendiğimiz için, saçlarımız bitlendiği için biz okulumuza gidemiyoruz cevabını ver, verdi çocuklar. Ha, yani okulama alınmıyorlar yoksa çocuklar bu nedenle utandıkları için mi ya, gidemiyorlar? Çocuklar yani yerleşim yeri belgesi olmadığından dolayı okula gidemiyorlar Gidemiyor. ancak çocuklar hmm. okula gitmeme nedenleri olarak bunu görüyorlar kendilerinde. Evet. Biz bu durumda olduğumuz için okula gidemiyoruz diyorlar. Ço çocuklar arasında da ya siz niye konteynerde kalıyorsunuz diye kınamalar olmuştur. Ee, yani psikolojisi de var işin tabii ya çocuk eğitim bu. Evet bak çocuk devam ediyor elektrik kesildiğinden beri beş çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Hepsi enfeksiyon kaptığı için hastanelik oldu. Ee, biri e, komşumuzdu dokuz gün hastanede kaldı. Okula gidemiyoruz. Gitsek bile mumuşunda nasıl ders çalışacağız diye düşünüyoruz. Önümüz e, hem önümüz kış e, yani anlaşıldığı kadarıyla e, birden çok daha fazla e, sorunlu aileler var ve özellikle de çocukların koruma altına alınması e, en öncelikli problem gibi görünüyor. Buradaki zaten çocukların çoğu yani o durumdan dolayı koruma altına psikolojileri bozuldu. Psikolojileri ve sağlıkları da bozuyor. Örneğin akşam dışarı çıkmak isteyen oynayan çocuklar karanlıktan dolayı düşüp kollarını kıran kollarını kıran yaklaşık 3 üç, üç ya da 4 çocuk olduğu söyleniyor. Yani çocuklar için konteyner kent artık yani yaşanacak bir durum değil. Yani zaten aileleri ve normal insanların da öyle şu an koşullarda orada yaşayamazken Çocuklar bu, şeyden, bu durumdan daha çok zorlanıyorlar. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Evet. Şu anda açlık grevi gene devam. dönüşümlü olarak devam ediyor. Devam ediyor. Toplam kaç kişi? Ee, şöyle diyeyim yine 30 kişiye yakın 3 ay günlük dönüşümlü olarak devam ediyor. Devam ediyor. Evet. evet. Peki Beyer verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi, İyi çalışmalar. Ben. Kolay gelsin. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümünde bana bağlandık. Beyer Özalp'la konuştuk. Hayat Televizyonu'nun Van muhabiri e, ve e, hem açlık grevi hem çocukların durumu e, ailelerin sorunları konusunda e, kısa bilgiler aldık. Evet başka ne haberlerimiz var bugün Argun? Ee, kentsel dönüşüme büyük bir kaynak bulunmuş. Bundan bahsedebiliriz. Ee, Çevre ve e, Şehircilik Bakanlığı kaçak ve ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara ağır cezalar e, kesilecek. E, e, yasal zeminle hazırlanıyor sanıyorum. Yeni imar kanununda yapılacak düzenleme ile yıkılmayan, yıktırılmayan e, ruhsatsız veya kaçak yapıların rahiç değerinin ...yüzdesi olarak bir ceza kesilecek. Dolayısıyla sizin eviniz... ...yüz bin lira ise beş bin lira ile... ...on bin lira arasında bir ceza... ...kesilebilecek. Bu da... ...aranan kaynak bulunmuştur... ...diye... E, ...kentsel dönüşümde bu paralar... ...kullanılacakmış. Evet. Yani... ...aranan kaynak derken tamam mı... ...bulundu? Ev i̇stenirse... ...memleketin yüzde altmış beşinin... ...ruhsatsız olduğu düşünülürse... ...çok ciddi bir paranın... Orada, Para... ...potansiyel olarak durduğu, durduğu anlaşılıyor. Aş aşikar. Ama o insanlar o evleri yaparken de... ...hem bir sürü... ...fedakarlıklara katlanır... ...hem muhtemelen bir sürü... <gülüyor> usulsüzlükler gözler yumuldu... ...onlara elektrikler bağlandı... ...teşvikler yapıldı... ...bir kaynak transferi olarak... ...uygulandı bunlar... ...şimdi onlara bir kırbaç mı... ...katır mı satır mı durumu gibi bir... ...şey var... ...ben uygulanabileceğini pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Evet... Ee, ama bunlarda anlaşıldığı kadarıyla e, kentsel dönüşümü e, hızlandırabilmenin e, bazı Vallahi, yolları gibi ele alınıyor işte, ve para da lazım. kentte kentsel dönüşüm deyince insanlara kira yardımı yapacağız dediniz faizin alınabilecek kredilerin e, faizinin yarısını üstleneceğiz e, devlet olarak Devlet kaynaklarıyla dendi. E bütün bunlar çok büyük paralar. Ortada konuşulan biliyorsun 6 milyon, 6,5 milyon konuttan bahsediyor. Bahsediyoruz, falan. evet. Yani şu ana kadar 150 bin, 170 bin yeri yıktık e, dediler. Bu, bu e, yenileme, kentsel dönüşüm çerçevesinde hesabı yapmak çok kolay. Yani Bu paraların bütçede im imkan olmadığı, B2 satılacak, oradan gelecek paralar dendi. O da... Zannediyorum umulduğu kadar bir getirisi alınmadı veya o para başka türlü değerlendiriliyor. Sonuç olarak bir finansman sorunu muhakkak ki var. Ee, i̇şte ona çare arıyor e, yöneticilerimiz. Öyle anlaşılıyor. Evet. Daha önce programlarımızdan birinde e, bilgi vermiştik. Deprem bilgi sistemine ilişkin. Hatta e, bu konuda e, hazırlığı yapıp bir e, programı... Ee, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte e, uygulamaya sokan Cenk Tarhan'la da görüşmüştük. E, cep telefonlarımızdan artık e, her zaman Deprem Bilgi Sistemin'e ulaşabiliyoruz. Bunun için Kandilli Rasathanesinin sitesine girdiğimiz takdirde oldaki uygulamaya ne tip, e, ilerlemek bu işte dünyanın herhangi bir yerinde e, deprem olduğunda bundan haberdar e, olabiliyoruz tabii ki kendi ülkemize ilişkin olarak da depremle ilgili bazı bilgilere ulaşmak istersek gene bu uygulamayla bu programla ulaşabiliyoruz cep telefonlarımıza e, otomatik olarak indirilen tabii, bir program. Deprem bu. anında cep telefonlarının çalışmayacağını da dikkate alırsak. Evet. Bu e, kendi depremimizle ilgili bilgi alamayacağımız anlamına gelebilir mi? E yani o tabii ki depremin şiddetine o sırada e, nerede olduğumuza çok bağlı. E, ama dediğin gibi e, Türkiye'de gerçekleşen depremler sonrasında ilk adımda e, hemen e, bu GSM e, telefonları e, devreden çıkabiliyor. Evet. Şimdi e, çok taze yeni bir olay gibi e, medyaya yansımış olan... ...ama aslında çok uzun zamandan beri devam eden e, bir olayla karşı karşıyayız. Ve bir e, can kaybıyla da öldürme hadisesiyle de sonuçlandı. Evet. E, bilgiyi senden alalım. Bu efendim Maltepe'nin Gülsuyu mahallesinde... E, bir süredir devam eden bir takım olaylar var. Bu olayların e, gazete haberlerine göre e, önemli nedeni de kentsel dönüşüm. İşte adaları gören e, tepelerde sırtlarda bir mahallemizmiş bu. Ve bu mahallede kentsel, dönüşüme, e, kentsel dönüşümün rantına hakim olmak isteyen kişiler veya gruplar neyse... İnsanları orada e, rahatsız eden bir takım eylemler içinde oluyorlarmış. İnsanların tepkileri var ve bunun içinden de bahsettiğim gibi dün bir takım olaylar olmuş evvelsi gün zannediyorum ve bir e, genç insan hayatını kaybetti. Bir başkası da ağır yaralı e, silahlar konuştu. Her ne hikmetse, Bir yürüyüşe e, müdahale edildi. Müdahale, saldırı gerçekleşti. Ama bastırıldı. müdahale bir e, kolluk kuvveti müdahalesi değil. Yani belirsiz kişiler zannediyorum şu anda. Evet. E, ölen kişinin hastanedeki giysileri kayboldu. Savcı onu arıyor. Falan. Yani böyle e, şey gibi... Evet, bir yönüyle uyuşturucu Sicilya filmleri gibi bir durum var yani ticaretinin söz konusu olduğu Ondan bir uyuşturucu bahsediliyor. çetesinden bahsediliyor ama biz bu bölgeleri daha öncesinden oldukça yakından biliyoruz önemli kentsel dönüşüm bölgeleri olarak ilan edilmişti evet. ve bölge halkının da çok ciddi tepkisini çekmişti evet bir de haberimiz var ee, yarın ve öbür gün. İstanbul'daki şehir ve bölge planlama bölümlerinin organizasyonuyla Yapı Endüstri Merkezinde geziden sonra Taksim konulu iki günlük İstanbul buluşması yedinci İstanbul buluşması bu e, programda e, birçok şey e, birçok uzman konuyla ilgili sunumlar yapacaklar ve tartışmalar yapılacak yarın saat 9:30'da itibaren başlıyor 3 Ekim Paz Perşembe ve 4 Ekim Cuma. Bunun içinde birçok oturum, birçok e, katılımcı var. E, bizim programcımız Korhan Gümüş, Murat Güvenç birçok defalar. Şehir e, Üniversitesi öğretim, öğretim üyesi, üyesi, evet. Ondan sonra ve bu görüşmelerde işte e, üst başlıkta geziden sonra taksim tartışılacak. İlgilenenler katılım için e, Yapı Endüstri Merkezinin. E, adresi ziyaret edilebilir. Evet. Fulya'daki, e, Fulya'daki merkezinde, binasında, evet. binasında evet. Evet. gerçekleşecek. Arada evet. da kahve molaları evet. var, tartışmalar var. E, bir toplantı daha var. Tarih da, e, Vakfı'nın şimdi tarih olurken atölyesi Gezi Parkı sürecini tarih yazımı açısından tartışıyor. E, Türkiye'de tarih bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde e, bir e, önemli etkisi olacağı düşünülen bu atölye 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin toplantı salonunda Mimarlar Odası'nın merkez binası Karaköy'de. Karaköy'de. O Karaköy'de de ilgilenenlerin e, katılabileceği, Atina Üniversitesi'nden, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden, Brezilya Rio Grande Federal Üniversitesi'nden e, çeşitli e, katılımcıların da Katıl olacağı, akademisyenlerin de olacağı, siyaset, isyan ve tarih taz, e, yazımı konularını ülkelerindeki güncel olaylar üzerinden e, değerlendirecekleri belirtiliyor. Açık bir toplantıdır. İlgili e, dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz Evet kapanırken son ...sloganımızı söyleyelim mi Lütfen her yer taksi Pardon dilim sürüştü her yer metro her yere Metro gazetelerde çıktı semiç ve heyecanla bekleyeceğiz 2019'a kadar 400 kilometre 2019 sonrasında 776 kilometreye çıkıp dünyadaki en uzun metro ağına sahip olacağız. Ee, geç oldu ama hızlı yürüyoruz gördüğünüz gibi. Çanak, evet. çanak Çömlek çıkmazsa yani dünyadan bir iki rakam verebiliriz. New York metrosunun 800 kilometre olduğunu biliyoruz. Açmamız lazım. Londra'nın 500 olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey yok. Değil. değil mi? Tabii. bunların hepsini. E, hız, Sadece hızla. Allah ömür versin görelim inşallah. Evet. Peki. E, artık programımızı kapatabiliriz. Reklamları da yaptık. E, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında telefonla ulaştığımız iki konuğumuz vardı. İlk konuğumuz Profesör Dr. Okan Tüysüz hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi kendisiyle Pakistan'daki depremleri konuştuk. Ee, i̇kinci bölümde ise Beyer Özalpa Van'a bağlandık. Hayat Televizyonu'nun Van muhabiri, Van deprem zedelerinin açlık grevi ve devam eden sorunlarına ilişkin e, son güncel bilgileri almaya çalıştık. Evet efendim bugünkü programı burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.